Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Çünkü onlar birbirinin dostudur. Sizden onları dost edinen kesinlikle onlardan olur. Allah öyle zalimlere doğru yolu göstermez. Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost ve yardımcı edinmesinler. Ali İmran 28 Yahudiler, Yahudileri Hristiyanlar da Hristiyanları dost bilir, birbirlerine dayanıp güvenirler. İşte bu sebeple Müslümanlar da Müslümanları dost bilmeli, Müslüman olmayanlara kusursuz, kusursuz bir dost gibi samimiyetle güvenmemeli, onları önemli işlerin başına geçirmemeli, onlara sırlarını söylememeli, onların inançlarını ve hayat tarzlarını benimsememelidir. Ancak bu esas Yahudi ve Hristiyanların Müslümanlara iyi niyet besleyenleriyle dostça ilişkiler kurmaya, onlara iş ve ticaret yapmaya, onların işlerini yönetmeye, onların yardıma muhtaç olmalarına yardıma muhtaç olanlarına yardım etme engel değildir. Allah öyle zalimlere doğru yolu göstermez ifadesi Alemran suresi 86. ayette de geçmiş ve geçtiği diğer ayetler orada gösterilmiştir. Kalplerinde hastalık bulunanların Devir aleyhimize dönüp de başımıza bir felaket gelmesinden korkuyoruz diyerek onların dostluğunu kazanmaya çalıştıklarını görürsün. Kim bilir belki de Allah bir fetih veya kendi katından bir kolaylık nasip eder de onlar kalplerinde gizledikleri şeyden dolayı pişman olurlar. O münafıklar sizi gözetleyip dururlar.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 İnsanların kalplerindekini bilmez mi? Allah hiç şüphesiz iman edenleri de ortaya çıkaracak, münafıkları da ortaya Münafıkları da ortaya çıkaracaktır. Ankebut 10 11. Burada münafıkların iki yüzü anlatılmakta. Bunların Yahudilerin veya Hristiyanların galibiyeti halinde zor duruma düşmemek için onlarla dost kalmaya çalıştıkları belirtilmekte. İşte bu sebeple Müslümanların Müslümanlardan başka dostu olmadığı hatırlatılmakta ve Müslüman olmayanlarla dostluk kurulmaması istenmektedir. O zaman müminler birbirlerine şöyle der. Bizimle beraber olduklarına dair var güçleriyle yemin edenler bunlar değil miydi? Onların bütün yaptıkları boşa gitmiş. Böylece kaybedenlerden olmuşlardır. Ey iman edenler! Sizden böylece kaybedenlerden olmuşlardır. Ey iman edenler! Sizden kim diğerinden dönerse Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludur. Onlar Allah yolunda cihat eder ve hiç kimsenin kınanmasından korkup çekinmezler. Bu Allah'ın lütfudur ki dilediğine verir. Allah lütuf ve keremi pek geniş olan ve her şeyi gerçek mahiyetiyle bilendir. Ey insanlar! Eğer Allah dilerse sizi yok eder. Yerinize başkalarını getirir. Allah buna kadirdir. Nisa 133 Ey iman edenler! Size yakın mesafede bulunan kafirlerle savaşın ki sizin ne kadar sert ve güçlü olduğunuzu görsünler. Şunu iyi bilin ki Allah'ın yardımı muttakilerle beraberdir. Tövbe 123 Andolsun ki size kendi içinizden bir peygamber gelmiştir. Sizin sıkıntıya düşmenize ona pek ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir. Tövbe 128 Allah'ı seven ve Allah tarafından sevilen bir mümin, diğer mümin kardeşine son derece şefkatli, mütevazı ve anlayışlı davranır. Maddi ve manevi güç ve yeteneklerini, servetini, zekasını onlara karşı kullanmaz. Müminler ancak kendi aralarında böyle bir tutkunluk ve bağlılık kurmak suretiyle düşmanlarına karşı koyabilirler. İnkarcılar onların vakur ve onurlu hallerini, tavizsiz tavırlarını, güçlü ve satın alınamaz hareketlerini gördükçe kendilerinden çekenirler. allah Teala müminlerin kafirlere karşı sert ama birbirlerine pek merhametli olduklarını ıslarla belirtir. Allah'ın gönderdiği buyrukları çağdaş kabul etmeyen, müminleri zamanı geçmiş ve eskimiş hükümlere bağlı kılıyorlar diye kınayıp ayıplayan yahut zamanın modasına göre daha başka suçlamalarla onları aşağılayan kimseler her devirde olmuştur ve olacaktır. Allah-u Teala, müminlerin böyle tenkitlere aldırmayan, tehditlerden korkmayan, sağlam inançlı kişiler olmalarını istemektedir. Peygamber Efendimiz, müminlerden kınayanların namasından korkmamak üzere biyat alırdı. Buhari, Müslim. Bu Allah'ın lütfudur. Ona dilediğine verir. Gerçekten de Allah pek büyük lütuf sahibidir. Cuma 4 Sizin dostunuz ve yardımcınız sadece Allah, onun peygamberi bir de Allah'ı boyun eğerek namazı gerektiği şekilde kılan ve zekatı veren müminlerdir. Allah iman edenleri İman edenlerin dostu yardımcısıdır. Bakara 257 Resul-i Ekrem Efendimiz din kardeşliğinin akrabalıktan da öte bir yakınlık olduğunu belirtmiş, Müslüman olmayan akrabalarıyla aralarındaki ilginin mahiyetini şöyle açıklamıştır. Akrabam olan falan oğulları ailesi benim dostlarım değildir. Benim dostlarım allah Teala ile salih müminlerdir. Fakat ötekilerle aramızda akrabalık bulunduğu için Kendileriyle ilgimi kesmeyeceğim. Buhari, Müslüm. Peygamber Efendimiz, müminden başkasını dost tutma tavsiyesinde bulunmuştur. Ebu Davud, Tirmizi. Kim de Allah'ı, peygamberini ve müminleri dost bilirse, hiç kuşkusuz üstün gelecek olan Allah'ın taraftarlarıdır. Onlara yardım ettik de üstün geldiler. Saffat 116. Edenler. Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan dininize alay edip eğlenenleri ve kafirleri dost edinmeyin. Eğer mümin iseniz Allah'a karşı gelmekten sakının. Müminler müminleri bırakıp da kafirleri dost ve yardımcı edinmesinler. Ali İmran 28 Namaz kılmak için ezan, eka, ezan, okunduğunuz, ezan okuduğunuzda onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Çünkü onlar akılları ermeyen bir topluluktur. Bu ayet namaza çağrı anlamında ezanın Kur'an'da da yer aldığını göstermektedir. Ezan sesinden rahatsız olan ve onun da alay ederek rahatlamaya çalışanların şeytanla bir yakınlıkları olduğu anlaşılmaktadır. Zira Peygamber Efendimiz'den öğrendiğimize göre şeytan da ezan sesinden rahatsız olur ve namaz için ezan okunduğu zaman onu duymamak için arkasını dönüp yerlenerek kaçar. Ezan bitince tekrar geri gelir. Namaz için kamet getirilince yine arkasını dönüp kaçar. Kamet bittiğinde tekrar gelir, kişi ile nefsi arasına sokulur ve ona falan şeyi hatırla filan şeyi hatırla diyerek, namazdan önce aklında olmayan şeyleri hatırlatır. Böylece insan kaç rekat namaz kıldığını bilmez. Buhari, Müslüm. Şöyle de, Ey ehli kitap! Yalnızca Allah'a inandığımız, bize indirilene ve daha önce indirilene iman ettiğimiz ve çoğunuz, yoldan çıkan kimseler olduğunuz için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Şöyle de Allah katında cezası daha ağır olanları size haber vereyim mi? Bunlar kendilerini Allah'ın lanetlediği gazabına uğrattığı kim kimini maymunlara, kimini domuzlara dönüştürdüğü kimseler ve şeytani güçlere tapanlardır. İşte yerleri en kötü olan ve doğru yoldan en fazla zapan bunlardır. Ehli kitaptan kafir olanlar ile müşrikler cehennem ateşindedirler. Orada sürekli kalırlar. Onlar yaratılmışların en kötüsüdür. Ve yine altı. İkinizden cumartesi günüyle ilgili yasağı çiğneyenleri elbette biliriz. İşte bu yüzden biz onlara aşağılık birer maymun olun demiştik. Bakara 65 Size geldiklerinde inandık derler. Oysa onlar yanınıza kafir olarak gelmiş oradan kafir olarak çıkmışlardır. Allah onların saklamakta olduklarını pek iyi bilir. Şu ayet Yahudilerin bu konuda tutumlarını dile getirmektedir. Ehli kitaptan bir kısmı kendi aralarında şöyle konuşmuşlardır. Konuşmuşlardı. Müslümanlara indirilen Kur'an'a sabahleyin inanıp akşamdan inkar edin. Bu durum Belki onların dinlerinden dönmesine sebep olabilir. Ali İmran 72 Onların birçoğunun günah işlemekte, düşmanlık etmede ve haram yemekte yarıştıklarını görürsün. Yaptıkları ne kötü bir şeydir. Zahid, ve alimlerin onları günah sözden ve haram yemekten sakındırması gerekmez miydi? İşleyip durdukları ne kötü bir şeydir. Bu ayet alimlerin ve dini yaşamaya çalışanların en önemli görevinin toplumdaki fenalıkları düzeltmeye çalışmak olduğunu göstermektedir resul Ekrem Efendimiz günah işleyenlerden daha güçlü ve yaydırıcı üstünlüğe sahip olup da onları uyarmayanlar ile bütün toplumun başına gelecek felaketi şöyle haber vermektedir. İnsanlar zalimi görüp de onun zulmüne engel olmaya çalışmazlarsa çok geçmeden Allah onların hepsini uygun göreceği bir şekilde cezalandırır. Ebu Davud Termizi İbn Maç.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 Kıyamete kadar sürüp gelecek bir düşmanlık ve kim bıraktık. Onlar ne zaman bir savaş ateşi körüklemek istedilerse Allah onu söndürdü. Onlar dünyada hep fitne fesat çıkarmaya uğraşırlar. Fakat Allah fitne fesat çıkaranları hiç sevmez. Allah'ın eli sıkı yani cimri olduğunu, nimetlerini kimseye vermediğini cimrilikleriyle ünlü Yahudiler uydurmuşlardır. Ayette Allahu Teala'nın iki elinin de açık olduğunu, kullarına dilediği gibi verip dağıttığı ifade edilmektedir. Bir başka ayette lütfunu kimine kısarak, kimine bol bol verdiği hatırlatılmaktadır. Bakara 245. Bunun hikmeti de bir başka ayette şöyle açıklanmıştır. Allah kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzüne taşkınlık ederlerdi. Onun için Allah rızkı kendi dilediği bir ölçüde indirir. Şüphesiz ki o kullarından haberdardır ve onların her halini görmektedir. Şura 27 Bir hadisi kutsu Allahu allah Teala, Ey kolum sen benim için ver ki ben de sana vereyim buyurmuş. Peygamber Efendimiz de bu ifadeyi şöyle açıklamıştır. Allah'ın eli doludur. Onun Gece gündüz durmadan vermesi mülkünden bir şey azaltmaz. Göğü yeri yarat, yaratalı veri onun neler infak ettiğini bir düşünün bakalım. Elbette onun elindeki hiçbir şey eksilmemiştir. Buhari, Müslüm. Allah-u de cimriyle savurganlığı da uygun görmeyip şöyle buyurur. Eli sıkı olma. Ancak varın yoğunu da saçıp savurma. Yoksa kınanır kaybettiklerinde pişman olursun. İsra 29 O size kendisinden istediğiniz her şeyi verdi. Allah'ın verdiği nimetleri saymaya kalksanız, saymakla bitiremezsiniz. İnsan gerçekten çok zalim, çok nankördür. İbrahim 34 Rabbinden sana indirilen ayetler, onların çoğunun azgınlığını ve inkarcılığını daha da arttıracaktır. ifadesi Maide suresi 68. ayette geçmektedir. Bir sure indirildiği zaman onlardan bazı bu sure hanginizin imanını arttırdı diye alay ederler. Ama bu sure inananların imanını arttırır ve onlar bunu buna sevinirler. Fakat o indirilen sure kalplerinde hastalık bulunanların kafirlerini kat kat arttırır. Sonunda kafir olarak ölüp giderler. Tövbe 124-125 Düşünüp ders alsınlar diye biz bu Kur'an'da gerçekleri çeşitli şekillerde açıkladık. Fakat bu onların daha çok nefret edip uzaklaşmasına yol açtı. İsra 41 Biz Kur'an'dan müminlere şifa ve rahmet olacak, zalimlerin de kaybını arttıracak şeyler indirmekteyiz. İsra 82 biz de onların arasına kıyamete kadar sürüp gidecek kin ve düşmanlık yerleştirdik. Neler işleyip durduklarını Allah onlara bildirecektir. Maide 14 Allah ise bozgunculuğu sevmez. Bakara 205 Eğer ehli kitap olanlar iman eyip Allah'ın emrine karşı gelmekten sakınsalardı, biz onların günahlarını örter, kendilerini nimetlerle dolu cennetlere koyardık. Eğer onlar iman edip de Allah'ın emrine karşı gelmekten sakınsalardı, Allah'ın onlara vereceği sevap daha hayırlı olacaktı. Keşke bunu bilselerdi. Bakara 103 Nimetlerle dolu cennetlerde cennetlerdedirler. Safat 43 Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rab'lerinden kendilerine indirileni uygulasalardı, başlarının üzerinden ve ayaklarının altından nimetlerle besleneceklerdi. Gerçi onlardan orta yolda olanlar da vardır. Fakat birçoğunun yapmakta olduğunu ne kötü bir şeydir. Ehli kitaptan öylesi var ki kendisine bir kanta dolusu emanet mal bıraksan, onu sana geri verir. İçlerinden öylesi de var ki, ona bir dinarı emanet etsen, tepesine dikilip durmadıkça, onu sana geri vermez. Ali İmran 75 Ama yine de onların hepsi bir değildir. Ehli kitabın arasında, geceliğin secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyup duranlar da vardır. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inananlar, iyiliği teşvik edip kötülükten sakındıranlar, Hayır işlerde birbirleriyle yarışırlar. İşte bunlar salih kullarındandır. Ali İmran 113-114 Kendilerine Tevrat verildiği halde onun hükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin durumu ciltlerle kitap yüklenmiş eşeğe benzer. Allah'ın ayetlerini yanlayan topluluğun hali ne kötüdür. Allah öyle zalimlere doğru yolu göstermez. Cuma 5 Ey peygamber! Sana Rabbinden indirilen tebliğ et. Bunu yapmazsan elçilik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz Allah kafirlere doğru yolu göstermez. Hz. Ayşe resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin elçilik görevini yapmasıyla ilgili olarak şunları söylemiştir. allah Teala ey peygamber! Sana Rabbinden indirileni tebliğ et. Bunu yapmazsan elçilik görevini yerine getirmemiş olursun.'' Bulurmuşken, resul Ekrem Allah'ın kitabından bir şey gizledi. İnsanlara duyurmadı diyen kimse Allah'a büyük iftira etmiş olur. Buhari, Müslüm Enes İbn Malik de şayet Resulullah'ın kendisine gelen vahyi başkalarına bildirmeme yetkisi olsaydı şu ayeti kimseye duyurmaz diyerek resul Ekrem'in evlatlığı Zeyd İbni Harise'ye eşini boşamaması tavsiye etti. Ahzab Sözü'nün 37. ayetini okumuştur. Buhari Hz. Ali'ye ehl olarak sizler de Kur'an'da yer almayan bir vahiy var mı diye sormuş. O da böyle bir şeyin bulunmadığını yeminle belirtmiştir. Muhari. Şöyle de Ey ehli kitap Tevrat'ı İncil'i ve Rabbinizden size indirileni tam olarak uygulamadıkça hiçbir esasa dayanmış olmazsınız Rabbinden sana indirilen ayetler onların birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını daha da arttıracaktır Artık o kafirler için üzülme. Bakara suresi 89. ayetinde belirtildiği gibi Tevrat ve İncil'de resul Ekrem'in geleceği haber verilmekte, herkesin ona inanması ve kendisini ders desteklemesi tavsiye edilmekteydi. Eğer Yahudiler ve Hristiyanlar kendi kitaplarına gerçekten inansalardı, onların tavsiyesine uyarak Peygamber Efendimiz'e ve onun getirdiği kitaba da inanırlardı. Kendilerine Tevrat verildiği halde, onun yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap yüklenmiş eşeğe benzer. Allah'ın ayetlerini yalanlayan topluluğun hali ne kötüdür. Allah öyle zalimlere doğru yolu göstermez. Cuma 5 Rabbinden sana indirilen ayetler, onların çoğunun azgınlığını ve inkarcılığını daha da arttıracaktır. İfadesi, Maide Suresi 64. ayette de geçmektedir. Sözde iman edenlerden, Yahudilerden, Sabilerden ve Hristiyanlardan kim Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıp sahih ameller yaparsa, onlara artık ne korku vardır ne de keder. Bu ayet çok az farklı Bakara suresi 65. haddede geçmektedir. Sözde iman edenlerden, Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabilerden kim Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıp, Sâlih ameller yaparsa onların Rableri yanında mükafatları vardır. Onlar için artık ne korku vardır ne de keder. Bakara 62. Şüphesiz Allah müminler, Yahudiler, Sâbiler, Hıristiyanlar, Mecusiler ve müşrikler arasında kıyamet gününde hükmünü verecektir. Şüphesiz Allah her şeyi görmektedir. Haç 17. Elbette biz İsrailoğullarından söz aldık ve onlara peygamberler gönderdik. Fakat ne zaman bir peygamber onlara hoşlanmadıkları bir şey getirse, o peygamberlerin kimine yalancı der, kimine de öldürürlerdi. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi hatırlayın ve bana verdiğiniz sözde durun. Ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Bakara 40.